Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım Öyle mi? Merhaba delikanlı Senin adın ne bakalım? <gülüyor> Zeyt efendim, benim adım Zeyd Korkma Zeyd, bizden sana zarar gelmez Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış. Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğim miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak. Olmaz mı? Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki. Onu bırakıp gidemem. Ne? Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam. Babacım ne olur kızmayın bana. Ben bu saatten öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın. O buralarda mı? Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında. Ah, Keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu. Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz. İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum. O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım. Zahmet etme lütfen. Zahmet olur mu hiç? Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hz. Hatice sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi Hz. Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı. 6. Bölüm Mekke kurak bir yerdi. Sık sık kıtlık yaşanırdı. Yine böyle bir zamandı. Su kaynakları kurumuş, hayvanlar bir deri bir kemik kalmıştı. Yerden ot bile bitmiyordu. Ebu Talip zor günler geçiriyordu. Hz. Muhammed sevgili amcasına nasıl yardım edebileceklerini konuşmak üzere diğer amcası Abbas'ın yanına gitti ve ona şöyle dedi. Amca, biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in çoluk çocuğu çoktur. Halkın uğradığı şu kıtlığı da görüyorsun. Kalk Ebu Talib'e gidelim. Onun yükünü biraz hafifletelim. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Çocuklardan ikisinin yükünü onun üzerinden alırsak bu yeterli olur. Çok iyi düşünmüşsün. Hadi gidelim. Abi, kıtlık hepimizi sarstı. Ticari seferleri daha etkiledi. Senin ailen de kalabalık. Aramızda konuştuk, senin yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz. Oğullarından birini ben, birini de Muhammed alsa, masraflarını biz karşılasak. Ne dersin? Evet, maalesef öyle oldu. Zorlandığımız bir gerçek. Allah sizden razı olsun. Talip'le Akil'i bana bırakın, dilediğinizi alın. O zaman Cafer benimle gelsin. Ali Muhammed'le ne dersin? Olur, uygundur. Böylece Hazreti Muhammed'in ailesine Ali de katılmış oldu. O zamanlar 5 yaşındaydı. Ali sanki Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in yakın zamanda vefat eden oğulları Abdullah'ın yerini doldurmuştu. Bundan sonra o evden hiç ayrılmayacak ömrünün sonuna kadar bu hane halkından biri olacaktı. Hazreti Muhammed ile Hz. Hatice'nin kurduğu yuva gittikçe kalabalıklaşıyor, yıllar hızla geçiyordu. Ard arda doğan kızlardan Zeynep, evlilik çağına gelmiş bir genç kızdı. Rukiye ve Ümmü gülsümse çocuk sayılmazlardı artık. En küçükleri olan Fatıma ise henüz bebekti. Ali ve Zeyd ile birlikte altı çocuk ve Hz. Muhammed'in ailemden bana hatıra kalan tek kişi, Dediği Ümmü Eymen bu kutlu ailenin temelini oluşturuyordu. Bir gün Hatice'nin kardeşi Hale bu eve misafir olarak geldi. Hoş geldiniz Hale. Hoş bulduk Ümmü Eymen. Nasılsınız? Hamdolsun. İyiyiz. Ablam evde mi? Önemli bir şey söylemek istiyorum. Ben haber vereyim geldiğinizi. Siz şöyle buyurun. Hoş geldin. Safalar getirdin Hale. Hoş bulduk abla. E Hale? Önemli bir mesele olduğunu söylemişsin. Hayırdır? Biliyorsun. Zeynep artık evlilik çağına geldi. Oğlum Ebul As da öyle. Birbirimizi severiz. Çocuklar da anlaşır diye düşünüyorum. Ne dersin? E, ne desem bilemiyorum. Ebul As senin oğlusa benim de yeğenim. E, çok severim onu. E, ama babasına ve Zeynep'e danışmadan bir şey diyemem. Tabii siz istişare edin. Eğer cevabınız olumlu olursa çok seviniriz. Ben konuştuktan sonra sana haber veririm. Hadi inşallah, hayırlısıyla. Hadi. Buyur, sofraya geçelim. Gençlerin ve ailelerin onayıyla Zeynep ile Ebul As evlendiler. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e de aynı aileden teklif gelmişti. Hz. Muhammed'in amcası Ebu Hep Oğulları Utbe ve Uteybe için talip olmuş ve onlar arasında da söz kesilmişti. Aynı zamanda kapı komşusuydular. Ebu Leheb, güzel ahlaklı ve şerefli bir aileye mensup bu genç kızları gelin olarak almakla övünüyordu. <Gülüyor> Hz. Muhammed 40 yaşlarına yaklaşırken hayatında bazı değişiklikler olmaya başladı. Gündüz gerçekleşecek olayları gece rüyasında açıkça görür olmuştu. Ona yalnızlık sevdirilmişti. Mekke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda uzun uzun kalıyor ve tefekküre dalıyordu. Burada kaldığı süre içerisinde yanına bir miktar yiyecek alıyor ve bu bittiğinde ya kendi inip erzak temin ediyor ya da eşi Hazreti Hatice ona bizzat yiyecek götürüyordu. Hazreti Hatice yine hazırlık yapıyordu. Zeytinyağını koyduk, kurutulmuş eti, ekmeği ve suyu da. Bir şey unuttuk mu dersin? Bir de şu torbaya kuru üzüm koydum sever diye. Ah, eline sağlık ümmü Afiyet olsun. Şu yalçın dağa bakıp duruyorum. Çalılarla dolu dik bir yokuş. O sarp kayalıklardan nasıl çıkıyor? Gece gündüz orada ne yapıyor? Düşünmeden edemiyorum. Birkaç yıldır gidiyor biliyorsun. Ama bu sene daha fazla kaldı. Dedesi Abdülmuttalip de inziva için aynı mağarayı seçmişti. Yalnızlığın insanı Allah'a yaklaştırdığını söylerdi. Gider, günlerce orada kalır, tazelenmiş olarak dönerdi. İsmail neslinden gelenler arasında bu bir adettir. Her nesilde böyle bir yalnızlık köşesine çekilerek dünyadan ele tek çeken birkaç kişi çıkar. Muhammed de onlardan biri. Bu ara daha durgun görüyorum onu. Olacak şeyleri rüyasında gördüğünü söylüyor. Hatta gayipten sesler duyduğunu söyledi geçen gün. Gayipten sesler mi? Evet. Kendine selam verildiğini duyuyormuş. Aman Hatice, dikkat edelim, başına bir şey gelmesin. Doğru söylüyorsun, dikkatli olmamız lazım Ümveymen. Ben şimdi şu yiyecekleri götüreyim de kendi inmek zorunda kalmasın. Hem de nasıl olduğunu gözlerimle görmüş olurum. Hadi selametle git gel. 611 yılının Ramazan ayında soğuk bir kış günü Hazreti Muhammed yine mağaradayken bir ses duydu. Ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün. Hazreti Muhammed ürpererek iki dizi üzerine çöküverdi. Kalkabildiği zaman korkuyla mağaradan çıkarak hızla aşağı inmeye başladı. Sonra bir ses daha duydu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ve benzer sesler. Selam sana ey Allah'ın Resulü. Bu seslerin sahibini bulmak için arkasına ve çevresine baktığı halde Ağaçtan, taştan başka bir şey göremedi Çok korkmuştu Derken başını yukarı kaldırdı Cebrail tüm azametiyle gökyüzünü kaplamıştı Binlerce kanat vardı sanki Nereye dönse onu görüyordu Her yanı saran bir ses duyuldu Ey Muhammed! ''Sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im.'' Cebrail kaybolana kadar yerinden kımıldayamayan Hazreti Muhammed, o kaybolunca hareket edebildi ve evine geldi. Gerek soğuk havanın, gerekse yaşadığı korkunun tesiriyle tir, tir titriyordu. Kapıyı açtığında hayretle yüzüne bakan sevgili eşine sadece ''Beni örtünüz, beni örtünüz'' diyebildi ve yatağa girdi. Biraz sakinleştiğinde endişeyle yanı başında bekleyen eşine şöyle dedi. ''Hatice, ben bir takım ışıklar görüyor, sesler işitiyorum.'' Vallahi şu putlardan ve kahinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Bana cinler musallat oldu diye korkuyorum. Ey amcamın oğlu, ey Abdullah'ın oğlu, sakın böyle söyleme. Allah seni esirgesin. Ey Kasım'ın babası, Allah sana böyle bir şey yapmaz. Sana cinleri musallat etmez. Çünkü herkes şahittir ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin, akrabalarınla ilgilenirsin, güzel ve iyi ahlaklısın. Ey amcamın oğlu, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma, Allah seni utandırmaz, üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin. Ramazan ayının 17. gecesi seher vaktinde Hira'nın derin sessizliği içinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e göründü. Güzel bir insan suretine bürünmüştü. Konuşurken göklerden, dağlardan ve taşlardan onun sesi geliyor gibiydi ve şöyle diyordu Oku! Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi korkarak Cebrail tekrarladı Oku! Peygamberimiz yine ben okuma bilmem diye cevapladı Üçüncü kez konuştu Cebrail Oku! Ve Resulullah ben okuma bilmem diye yanıtladı üçüncü kez. Cebrail Alak Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya başladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Peygamberimiz bu hadiseden sonra büyük bir telaş ve korku içinde evine döndü. Olanları Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice eşinden emindi. Onun başına gelenlerin bir felaket değil, peygamberlik olduğunu biliyordu. Fakat eşini teskin edebilmek için ona şöyle dedi. Gel, hazırlanıp Faraka bin yanına gidelim. Kutsal kitaplar ve vahiy ile ilgili malumatı çoktur. Senin başına gelenleri bir anlatalım. Bakalım ne diyecek? Baraka bin Nefel olanı biteni dinlediğinde şöyle dedi. Kuddüs! Kudüs. Bu gördüğün Yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği ruhül Kudüstür. Namusu Ekber'dir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed! sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin. Ah ne olurdu. Biraz daha genç olaydım da sana destek olaydım. Kavmini dine davet ettiğin zaman onlar seni yurdundan çıkarırlarken yanında olaydım. Peygamberimiz şaşkınlıkla Kavmim beni yurdumdan mı çıkaracak? diye sordu. Senin gibi bir dava getirmiş, vahiy tebliğine kalkışmış kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın ve hicrete zorlanmasın. Eğer o günlere yetişirsem sana olanca gücümle yardım ederim. Keşke o zamana erişebilsem. Artık Hazreti Muhammed de peygamber olduğunu anlamıştı. Gördüğü Cebrail'di. Allah onu seçerek ona kutlu bir görev vermişti. Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş, eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş, onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı. Saadet Radyo Tiyatrosu'nun dinlediniz